Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Programın bu bölümünde Sevgi Soysal'dan bahsedeceğiz. Bugün yazarın 35. ölüm yıl dönümü 22 Kasım 1976'da 40 yaşındayken vefat etmişti kendisi. Sevgi Soysal'ı konuşmak amacıyla şu anda telefon attığımızda İzmir'den bir konumuz var diyebiliriz. Sevgi Soysal'ın ablası Profesör Doktor Gönül Öney telefon attığımızda Gönül Hanım merhabalar. Merhabalar. E, teşekkür ederiz öncelikle programımıza katıldığınız için. E, şimdi Sevgi Soysal esasında edebiyatından bahsederken kişiliği ve yaşadıkları da o e, edebiyatın, o yazın içine sirayet ettiği için hayatından bağımsız değer, değerlendiremeyecek bir şahsiyet. Dolayısıyla hakkında çok e, yazılıp çizilmiş bir isim olan Sevgi Soysal'ı bir kere de e, kişisel ilişkiniz olan e, sizden dinlemek istedik. E, epey yakın olduğunuzu biliyoruz yani abla kardeş ilişkisinin de ötesinde. Uzun zamanınızı beraber geçirdiğinizi biliyoruz. Dolayısıyla e, bize sevgi soysalı anlatabilir misiniz acaba? E, tabii memnuniyetle. E, biz büyük bir aileydik, altı kardeş. Hı -hı. Ama ilk üç e, üçer yaş arayla. Abim Kaya, sonra ben, sonra Sevgi, sonra bir e, altı yaş aradan sonra altı yıl aradan sonra Duygu, e, İzzet, Mine geldi. Hı -hı. Yani biz ilk üçlü e, e, uzun bir süre, e, yani bir altı yıl en azından, e, üç çocuk gibi büyüdük. E, ve annem e, çok iyi bir ev hanımıydı. E, Alman geleneklerinin yanı sıra Türk geleneklerini de e, öğrenmeye, öğretmeye, bize e, aşılamaya gayret ediyordu. Çünkü e, Alman bir gelin olarak geldiğinde e, tabii babaannemin sevgili küçük oğlunun bir yabancı gelin almasına pek bozulmuş olan babaannemi de birazcık koşmut etmek için belki. <gülüyor> e, yani kendini bayağı bir zorlayarak e, bu adetleri de öğrenmeye çalışıyordu. <gülüyor> Ee, biz ailemizde e, yine de çocuklar tabii tamamen iki kültür arasında büyüdük. Evet. Annem de babam da çok güçlü kişiliklerdi. Ama çok farklı kişiliklerdi. Hı -hı. Ee, bu ortamda biz büyüdük. Ee, ve e, çocukken de e, sevgiyle benim yakınlığım çoktu. Ee, okul öncesi, ilkokul, işte orta hep... Ankara Kız okuduk. İlkokulu Mimar Kemal'de bittirdik. İkimiz de Ankara'da Mimar Kemal'de. Ee, anne, küçükken e, sevgiyle e, hep dertleşirdik. Yani bu e, anneme gavur diyorlar. Bu çok kötü bir şey. Ee, bazı arkadaşlarımız işte gavurlar cehennemde yat, yanar falan deyince de bu annemi kurtarmak projesi bizim için çok önemliydi o zaman. Ailede sevgi hep şeydi. Yani e, ilk e, her şeye sorgulayan, e, biraz karşı çıkan bir tipti. Ama e, yani olduğu gibi de hep kabul ediyordum sevgiyi. Yani bir yerde e, evin e, büyük kızı olarak e, ne bileyim onun sorumluluğunu taşımak, onu cehennemden kurtarmak, onun şeyi... <gülüyor> düzenini sağlamak sanki benim görevim gibi geliyordu bana <gülüyor> bütün çocukluğumuzda şeye giderdik madam Marga diye bir e, Alman hanım vardı onun bir e, dans ritmik dans okulu, var, okulu vardı yani e, şey ritmik sinestik ve ritmik işte dans falan diye, bale değil yani e, orada da ben iyiydim. Ee, sevgi de çok iyiydi ama Sevgi o hatunu sevmiyordu. Sevginin e, benden farklı özelliği e, birisini sevmedi mi ve o kişi onun üzerinde otorite kurmak istedi mi daima zıttına giderdi. Hı hı. Ben de ailenin büyük kızı olarak e, gerek daha sonra Ankara Kız işte gerek Madam Marga'da falan hep e, yani kompromi, e, uyum taraftarıydım. Hı hı. Yani sevgi bana e, ileride sonra çok sonra e, üniversitedeki yöneticilik yıllarımda hani küçücükken insan idaresini kazandırdı. Yani çok ilginç bir şekilde onun isyanlarını e, anlayışla, sevgiyle karşılardım. Anlamaya çalışırdım ve e, sevgiyi kurtarma <gülüyor> operasyonları düşünürdüm ama e, farklı kişilikleri, çok güçlü bir anne, çok güçlü bir baba ve bir dolu kardeş arasında hani bir sorumlulukla sanki o bana ait bir şeymiş gibi idare etme sanatı. Evet. <gülüyor> Ama farklıyı kabul ederek idare etme sanatını galiba ben küçükten öğrendim. <gülüyor> bir süre sonra aile evi aldı ve herkes başka yönlere gitti. Evet. Sonrasında ilişkiniz nasıl devam etti ee, sevgi soysağla? Şöyle işte kız lisesinde de beraber olduk hı hı. sevgiyle. Yani 6 yıl ama benden birkaç sınıf daha şeydeydi. Ee, kız lisesinde e, ben e, yani hiç sevmedim Ankara kız lisesini. Fazla otoriter, fazla disiplinli, o sıcak aile ortamından sonra... Ee, ne bileyim yani yani içimde şey etmedi fakat bu bende e, e, ilginç bir aksi reaksiyonla yani e, kendime öyle bir korumaya aldım. Çok çalışıp aman bir tökezlemeyim şuradan bir an evvel sıyırıp çekeyim gibilerinden bir sonuç doğurdu. Ee, sevgi ise e, orada da biraz daha isyankardı. Birkaç defa bayağı yok yere hem de abuk yer şeylerden disiplin cezası aldı. O zaman beni çağırırlardı. İşte, işte niye öyle, niye böyle bilmem ne diye. Yani Benim eşi tayin ederlerdi aileye bildirmek üzere. Tabii onların hiçbiri aileye iletilmezdi. <gülüyor> Kendimiz aramızda hallederdik. Şimdi 62, 60'lı yıllardan sonra e, esasında Sevgi Soysal artık e, edebiyata başlıyor diyebiliriz. İlk, ilk evet, kitabı evet. 62'de yayınlanıyor. Evet. Tutkulu Perçem sonrasında Tanteroza sonrasında Yürümek. Zaten evet. Yürümek sonrasında da esasında kendisine 12 Mart dönemi e, yazarı denmesine neden olan süreç başlıyor diyebiliriz. Evet. E, biraz bu dönemden bahsedebilir misiniz acaba? Sevgi'da lise yıllarında hı hı. E, edebiyat çevreleriyle ilişki kurmaya başladı. Hı hı. Sonra üniversitede de e, yani çok de yazarlardan vesaireden şeye giderdi. E, Ankara Sanat Derneği'ne, şeydik hemen Kızılay'da oraya devam ederdi. Yani onun çevresiyle e, üniversite yıllarında benim çevrem ayrılmaya başladı. Evet. E, yeni bir yol bulmuştum kendime. Hı hı. E, ve e, Haliyle benim için çok çok ilginç geliyordu İ ilk kez Türk ve İslam sanatını öğrenmek ve tamamen e, yani İslam dünyasına e, hiç yakın olmayan bir e, geçmişten gelerek birdenbire yani İslam sanatının da bir varlığı olduğunu arkasında çok büyük bir e, mimari işte sanatsal kültürün yattığını bir Alman profesörle. Öğrenmek, sevgi de edebiyat çevresine şeydi. E bazen ben onun çevresine, bazen o benim çevreme gelirdi ve ben ağzım açık dinlerdim sevginin arkadaşlarını ve hem şaşardım, hem de kendimi eleştirirdim ya ben işte bu, bu yazarların çoğunu tanımıyorum gibilerinden. Ama e, sevgi de benim çevremi pek tanımıyordu. Yani ama küçümsemiyordu yani e, ilginç bir e, ayrışım başladı. Sonra o politikaya çok ilgi duymaya başladı. Benim bu e, farklıyı anlamak şeyimle e, ben hiçbir zaman radikal düşünemiyordum. Düşünmek de istemiyordum. Onun için e, yani e, radikal bu çıkışlara ben karşıydım. Ve sevgiye de bunu derdim. E, farklı dene ama farklıyı da diğer bir farklıyı da kabul et diye nasıl anlatayım. Yani onun için ben Sevgi'yle o yıllarda arkadaş çevresi bakımından Ayrışmaya çok aynı çevreyi paylaşmadık Hı. ama eğlence çevresini paylaştık. Gönül Hanım bir de şunu merak ettim esasında konuşurken Sevgi Soysal'ın ...yazdıklarına, edebiyatına özel bilginiz var mıydı, okur muydunuz? Hayır, ben onları çok doğal kabul ediyordum. Yani Sevgi'nin yazdıkları, çizdikleri... ...yani ilk yalnız Tanceroza'yı okuduğumda çok sevmiştim, çok Hı -hı. şey etmiştim. Hatta bazı arkadaşlarım yani böyle eleştirel baktığında onlarla böyle pek atıştığımı hatırlıyorum. Ama çok seven arkadaşlarım da vardı... Yani ama sevginin yeteneği benim için o kadar doğaldı ki. Hı hı. Yani sıra dışıydı sevgi. Ama aynı şeyi ben sonra kızlarımda yaşadım. Ben i̇ki kızımda da onlar da çok marjinal tipler. Ama sanki sevgiyi yaşıyor gibiyim. Hı hı. Ben hep yani bir kompromi insanı oldum. Ve ne bileyim ben. Sonra evliliklerimizde biz peş peşe evlendik. Sevgi hep ne bileyim ilk evliliğinde de sonra da hep sıra dışı kişilerle hayatını birleştirmeyi şey etti. Mesela üniversite yıllarında o üniversite çayları olurdu. Sevgi öyle güzel dans ederdi ki şeyle Özdemir'le pistte kimse kalmazdı. O cidor, işte parlakmalar, atmalar, dönmeler, o, o neredeyse havada perende atardı. Yani hep sevgi sıra dışıydı ve ben onu ağzım açık seyrederdim. <gülüyor> Ama sonraki yıllarımda ilginç bir şekilde birçok olayda ben sevgiden ne kadar çok şey kaptığımı ve aslında bir abla olduğu halde olduğum halde öğrendiğimi fark ettim. Ee, mesela Sevgi'nin ilk bu tutuklandığı olaylardan biri Ela e, Gültekin'le e, arabada yeter diye bağırıyor ee, Ela e, erkek arkadaşıyla münakaşa edince. Sevgi de aynı arabada işte ondan sonra sıkı yönetim dönemi alıp bunları paldır küldür içisini içeri atıyorlar Mesela o zaman çok şaşırdım, şok oldum. Annem Almanya'daydı, babam İstanbul'daydı. Yani bir sevgi mesela ben artık evliydim. Ama hemen ilk avukatı bulup ilk koşturan ben oldum. Ama ağzım yani anlayamadım nasıl olur bu kız niye tutuklansın diye. Yani hem şeyim ne bileyim ben düzeni kabul edip o düzenin içinden en iyi yakalamaya çalışıyorum. Ama hem de sevgiye yapılana müthiş bir isyan içindeydim. Hı hı. Yani bizim değişik bir ilişkimiz vardı. Ben ailenin daha tutucu, ne bileyim daha doğrusu sorumluluk taşımakla yükümlü kişisi görülüyordum. Sonra sevgi ilk bu ikinci tutuklandığında işte ilk tek aileden babam yine o zaman İstanbul'daydı annem yurt dışındaydı falan hani aile içinde onu tek ziyaret edebilen ben oluyordum ve sevgi o zaman da beni hep şaşırtıyordu ben böyle boğazım düğümlene düğümlene giderdim oraya bahçede böyle alırlardı ziyaretçileri şeye Demir bir kafesin arkasında, parmaklığın arkasında sevgi içeriden çıkardı. Mesela sanki sirk numarası yapardı. hırır derdi böyle bir aslanmış da. Ben de sirke gelmiş çocuk gibi. Çenem tutulurdu. Böyle konuşamaz hale gelirdim. Hep istediğim gibi şaşkınlıkla izlerdim hı hı. onu. Hı hı. Ama sonraki yıllarda işte Ankara'yı terk edip de dil tarihte profesör olduktan sonra paldır küldür ben yeni bir düzen kuracağım diye eşimi de arkadan e, sürükleyerek İzmir'e gittiğimizde e, yani yeni bir bölümü, yeni bir fakülteyi adeta şekillendirmek üzere gittiğimin hiç farkında değildim ama ondan evvelki dönemde Almanya'daydım bir bursa gitmiştim işte bir sürü kitap getirdim orada bağışla üniversiteye bütün bir fotoğraf laboratuvarı aldım vesaire vesaire sonra idarecilik üzerinde kaldı yani fakülte sıkı yönetim döneminde bütün edebiyat fakültelerinde olduğu gibi çok farklı kişiliklerin, çok renkli kişiliklerin çoğu da yurt dışında eğitim almış ama hepsi kendine göre Türk, Türkiye'yi kurtarmak hevesinde olan gençlerin e, toplandığı bir fakülteydi. Yani herkes bir tarafa çekiyor. çekiyor. Ben o ortamda hiç istemediğim halde e, birden beri dekan olarak görevlendirilince orada gördüm ne kadar sevgiden kazanmışım diye. Yani onun ıı, çıkışlarını ama sevgiyi idare edeyim derken insan idaresini ne kadar iyi öğrendiğimi hı hı. E, ve hı hı. hala kızlarımla şimdi aynı şeyi yaşarken hep sevgiyi düşünüyorum. O kadar çok düşünüyorum ki ilginç bir şey yani bu. Hı hı. Ee, sevgi soysal 35. ölüm yıl dönümünde ablası Profesör Doktor Gönül Öneyle ile konuştuk. Gönül Hanım çok teşekkür ederim programına katıldığınız için. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Açık Dergi'yi dinliyorsunuz. Açık Radyo'da devam ediyor Açık Dergi programı. Kerin Oğ dinliyoruz. Şu anda bugün 33. Doğum yıl dönümü. Piyanist ve şarkıcı Kerin Oğ'nun Yaya yeah, yeah, yeah! vokalisti olarak dinliyor. Kendisi onun ev kayıtlarına gittik esasında. Ev kayıtlarından 9. o Tire'yi dinliyoruz. Biraz önce Gönül Öneyle ile yaptığımız söyleşiyi dinlediniz bu arada. Ee, Sevgi Soysal'ın 35. Ölüm yıl dönümünde Sevgi Soysal'ı anıyoruz. Kerin Oğ'nun bu ev kaydı bittikten sonra da 68 yılında basılmış olan Sevgi Soysal'ın Tantero isimli kitabından bir bölüm dinleyeceksiniz. Tanteroza'nın Düşü En koygun ormanların geçit vermez, geçit vermez sıklığında ilerleyen gözleri bir köstebek çukurunun başında dinlendi. Koygun ormanların geçit vermezliği bir köstebek deliğinde verince gözler sevinçle parlamış olmalılar. Yıllarca sürmüş olan yitme, tıkanma korkusu dağılır gibi oldu. Gülümsedir Rosa düşündü. Buruşuk yanaklarının boyaları gülümsedi. Boyalar, buruşukların kıvrımlarına doluşmuş boyalar bir köstebek deliğiyle rahatladılar. Delikten bir orman perisi gençliğinde süzüldür Rosa. Gözleri genç gördü vücudunu. Bulmuştu işte hep aradığını, hep aradığını. Bir köstebek deliği bulmuştu. En koygun ormanların en geçit vermez sıklığında. Bu geçitte vereceğim sınavımı. Ay işte Rosa, Hiçbir sınava yalnız girmeyi bilmeyen Roza. Her şeyi birbirine karıştıran Roza. Hiçbir şeyin gerçek adını öğrenemeden yaşanan Roza. Kadın Roza. Aptal Roza. Bir döndü baktı arkasındaki. ki. Köstebek deliği sürünmelerle genişliğe genişliğe bir dehliz olmuştu. Tante Roza baktı arkasındaki, ki Bir çıplak erkek. Bunu beraber getirmiş olmak bütün yanılgılarının küçük bir devamından başka ne? Peki ama hangisi bu? Hans mı? Değil. Birinci ya da ikinci kocası mı? Kocaların kaçınılmaz boynuzlarını takanlar mı? Düşlerindeki prenslerden, kontlardan biri mi? Hitler mi? Stalin mi? Napolyon mu? Hiçbiri olamaz çünkü hiçbirini seçmiş değildir Rosa. Rosa ilkbaharda uçuşan kavak pamuğudur. O daha hiçbir yumurtayı döllemedi. O döllemeye uçan bir kavak pamuğudur mesi milyonda bir ihtimaldir. Ve bu aptallık, bu kadınca salaklıkla o bir su birikintisinde eriyip gidecektir. Çamurlu bir birikintide, birikintide, birikintide. Bir birikintide, sınavını bile veremeden. Çıplaktık, yürüyorduk. Utanmayı öğrenmemizle unutmamız bir olmuştu. Çıplaktık, yürüyorduk. Kimin sınava girdiği unutulmuştu. Çıplaklık unutturucudur. Biz unutmak için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 Bunlar için soyunulabildiğini düşünmedi, görmedi, bilmedi. Tanteruza bütün kadınca bilme işlerin tek adıdır. İşte unutmak için, neyi unutmak, neden kaçmak için, işte bunlar hiç bilinmiyor. Bunları bilmek bile bir at değiştirmektir, bir kalık değiştirmektir. Neden kaçtığını, neyi unutmak için soyunulduğunu bilmek. Sadece bunu bilmek. Doğduğu anı bilmek, çıplak doğmuş olduğumuzu bilmek, çıplak öleceğimizi bilmek. Hiçbir şeyi bilmemek ya da. Ama hiçbir şey bilmediğini de bilmemek. Yararsızlığı bilmek, yararsızlığı. Bunun için soyunmak ve suyun dibini görmek. Ağzın sonundaki kıç deliğini görmek. Çıplaktık, yürüyorduk. Arkamda ne tanıdığım, ne seçtiğim, yürüyorduk. Dehliz'de. Sınavın ne olduğunu ne o biliyordu, ne ben. Kimin sınava çekileceğini ne o biliyordu, ne ben. Bir dehlize niçin girilir ve dehlizin sonunda ne olabilir? Yeni bir köste deliği. Bir köstebek deliğinden çıkmayı bilmek gerek, diye konuştuk. Ben konuştum. Rosa konuştu. Sınavımız koygun ormanların geçit vermez sıklığındaki köstebek deliğinden süzülerek, dehlizin sonundaki kurtarıcı deliği bulmak, ormanın bitimini bulmak. Bu buluş büyük bir zeka eseridir ve yanlıştır. Tante Rosa, yanlışa verilen attır. Hiç büyütülmemeli, kurmamalı böyle cümleler. Gündelik bayağlıklar için süslemeler yapmamalı. Elbetteki dehlizin sonu bir çıkış deliği değildir. Dehlizlerin genellikle yoktur sonları. Çıkış deliğini bilip girmeli dehlize. Çıkış deliğini hazırlayıp girmeli. Sürprizler sizlerle baş başa dergisindeki romanlarda var. Onlarda var ansızın beliren mutlu sonlar. Karanlık dehlizlerin ansızın aydınlığa açılı vermesi falan. Hiçbir şeycikler yapmadan dehlizler kendiliğinden açılı vermez aydınlığa. Düşlerden, sıkıntılı düşlerden uyanılır, oh diye. Aslında uyduruk aydınlıklar yok. Dehlizlerden öylece yürüyü verip orman bitimine çıkı vermek, güneşe çıkı vermek yok. Şaşkın ördekler gibi sağ sola koşup sonunda oh demek yok. Sonunun yüzde yüz açığa çıkacağını bilmeden, bunu bilmeden dehlize girip çıkı vermek yok. Sınav buydu. Dehliz daraldıkça daralıyordu. Bunun sonun olmadığını kimse anlamıyordu. İki çıplak kıkır diyordu. Rosa'nın gözleri seviniyordu düşünde. Yaşlanmış vücudunu bir orman perisi güzelliğinde gördüğü için düşündü. Peşinden erkek getiren güzelliğe seviniyordu. Yine ayrıntılardaydı. Dehliz'in çıkışı olmadığını, değil düşünmek, daraldığını bilemiyordu. Döndü, arkasına baktı, yok. Arkasından gelen yok. Durdu, kendine baktı. Çıplaklığı asıl yaşlığına dönüşmüş, pörsüklüğüne. Ah işte, üzüldü düş gören gözleri. Bir damla yaş akıttı, düşündü. Sonra döndü, önüne baktı. Babası, anası, öğretmenleri ve köyünün papazı, komşuları ve çocukları, kocaları ve aşıkları, komşuları ve dostları, düşmanları, kendine selam verenler ve vermeyenler, borç verenler ve vermeyenler, taksitle eşya verenler ve vermeyenler, iyi eşya ve kötü eşya satan, dolandıran ve az dolandıran dükkancılar, dedikoducular ve doğru sözlüler, hepsi gözlerinde yaşlar ve ellerinde çiçekler ve çelenklerle ve karalar giymiş arka arkaya, sıra sıra. Cenazeye gelmişler besbelli. Ya kimin? Ölü kim? Kalabalığın ortak üzüntüsüne çarptı kaldır olsa. Kendi ölümünün üzüntüsü. Peki benim ölümüme gelmişler. Peki ben nasıl öldüm? Ne zaman ve nasıl? Hangi savaşta, hangi ihtilalde, hangi karın ağrısından ya da? Bilemezsin. Evet, bilemezsin. Her şeyi bilmediğin gibi öldüğünü de. Onu başkaları seni gömenler, senin için yas tutanlar bilir ve unutur. Baban ve anan, öğretmenlerin ve papazlar, komşular ve çocukların, kocaların ve aşıkların, dostların, düşmanların, sana selam verenler ve vermeyenler, hakkında çok ya da az dedikodu edenler, borç verdiklerin ya da aldıkların, dolandırıcı ya da az dolandırıcı dükkancılar ve sütçü ve yoğurtçu ve gazeteci ve kapıcı ve sivrisinekler bilir ve unutur. Niçin unutmasınlar? Ben unutmam ama. Tanteroza'nın öldüğünü bir ben unutmam. Onu o delizden ben soktum çünkü. Orozaki her dehlize sokulabilir. Orozaki istenirse yaşar ve ölür. Orozaki şu şartlarda da bu şartlarda da yaşar. Orozaki acıklı da de olabilir. Orozaki ne bir nokta ne de bir virgüldür. Orozaki başkası tarafından verilmiş bir at, başkası tarafından çektirilmiş acılardır. Orozaki beceriksizliklerde ısrardır. Orozaki kimseye bir şey öğretemeyip kimseden bir şey öğrenmeyendir. O Roza ki düşünde kendi cenazesine gelenleri görüp kendi ölümüne ağlar. Onlar ki hep kendi ölümlerine ağlarlar. Kendi yalnızlıklarına, kendi kadersizliklerine ağlarlar. İşte bütün onları o Roza ile birlikte öldürdüm. Noktayı koyup düğümü çözmek için. Ama sonra düşünden terlerle uyandı Roza ve oh dedi. Sevgi Soysal'ın iletişim yayınlarından yayınlanan Tante Roza kitabı